Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Cuma namazı hakkında İbn-i Mace'nin rivayet ettiği e, Bir olsun, facil olsun Yani salih olsun, e, fasık olsun Bir imam bulunması şartının e, Zikredildiği rivayet Sahih değil Ravilerinden Muhammed el-Adevi e, Uydurucu bir ravidir Bu tespit edilmiştir e, rivayetin başka bütün tarihleri de hep e, zayıf yollarla gelmiştir ve hepsi de Ali bin Zeyd bin Cudan'da birleşmiştir. E, bu da şia bir ravidir. E, dolayısıyla o hadis sahih değil. E, Kadının talak hakkı var mı? Şeklinde bir soru sorulmuştu. E, Kadının talak hakkı yok. Ta ki e, nikah esnasında e, kadın talaklardan birini e, kendisine verilmek üzere şart koşarsa, e, bu müstesna, yani erkek talak haklarından birisini kadına verirse, e, bu müstesna o zaman boşamaklı olur. Nikahta şart koşulması lazım bunun. Peygamber aleyhisselatü vesselam çünkü e, şartlardan uyulmaya en layık olanı kendileriyle kadınları helal kıldığınız şartlardır buyurmuştur. Ee, Muharrem abinin e, sorusunu da henüz alamadık. Heh. Oruç konusunda nafile oruçlar. Şevvalden 6 gün oruç. Sanki yıl orucu tutmuş gibi olur. Ne demek? Bir yıl kadar tutmuş olur. Gün hafta aylar. Allah cümlemizden razı olsun. Ee, şevvalden 6 gün oruç tutanın e, o seneyi oruçlu geçirmiş gibi olduğunu belirten hadis sahi anlaşılmayacak bir şey yok. Yani o seneyi o senenin tamamını e, oruçlu geçirmiş gibi olur. Bir sene boyunca oruç tutmuş gibi olur. Evet. Yani o kadar oruç tutmuş gibi sevap kazandır. Hayır. Sadece farz olan değil. O seneyi. Yani e, bir Ramazanlık oruç daha tutmuş kadar olur değil. Evet. 12 ayı tutmuş gibi olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıl ifadesini kullanıyor. Sene ifadesini kullanıyor. Ramazan demiyor. Amin ecmain. İnsan e, seferdeyken kaza edebilir mi? Orucunu bir de bozabilir mi? Kaza yapmak maksadıyla. Orucu bozamaz. E, herhangi bir mazeret olmadan orucu bozamaz. Allah cümlemize razı olsun. Seferdeyken, e, yolculuk halindeyken e, ve hasta olana e, oruç tutmama ruhsatı vardır. E, hasta olan veyahut e, seferi olan Dilerse tutar, dilerse tutmaz. İmkanı varsa tutar, isterse tutmaz. Ama bunun dışında başka bir sebeple orucu bozamaz. Bir daha ömür boyu oruç tutsa o yerine gelmez. Ve onu gününe gün kaza eder. Yiyerek bozmuşsa, cima ile bozmuşsa kefaret ödemesi gerekir. 60 gün ve artı 1 günde kaza olarak Darül Harp, Cuma farz mı? Ee, şimdi Darül Harp konusunda e, Cuma'nın farz olup olmaması meselesinde e, Cuma namazı başlıklı bir sohbetimiz var. Web sayfasında Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Web sayfasında e, bu sohbete ulaşabilirsiniz dinleyebilirsiniz e, şimdi aynı şeyleri tekrar etmek e, zaten vaktim de yok e, apaçık deliller geldiği halde inkar edenler hakkında okuyabileceğim bir kitap ya da ders var mı apaçık deliller geldiği halde inkar edenler bu apaçık delillerin mesela ne konuda bir inkar? Delille hareket etmek hususu, bugün mesela işlediğimiz konulardan birisiydi. Bugün yaptığımız dersin konusuydu delille hareket etmek. E, haliyle aslında e, bu konuda bir kitap okumana ya da uzunca bir sohbet dinlemene bile gerek yok. E, Nisa suresinin 115. ayetinin mealini okursan, gayet net olarak anlarsın apaçık deliller karşısında inkar edenlerin ne durumda olduğunu evet www.ebumuaz.net.ms sitesinde sohbet kayıtları bölümünden linke girebilirsiniz nişanlılara nikah yaparken özel bir şart gerekir mi baba evinde kalacağı için haneflerin yaptığı nikah sünnete uygun mu haneflerin yaptığı nikah nedir ki Yani nişanlılar nikah yapıldığı andan itibaren evli hükmündedirler. Seferi iken e, oruç bozmanız meşru. Yani seferi iken dileyen tutar, dileyen tutmaz. Bunu e, günle gün kaza edersin. İmam nikahı. Şimdi nikah, e, ne resmi nikah, ne imam nikahı bu e, Bunlardaki şartlar değil, İslam'ın istediği şartlar aranır. Bunlar da e, babanın izni, velinin izni ya da genel manada velinin izni, e, iki erkek şahit veyahut bir erkek, iki kadın şahit, e, mehir ve e, kızın rızası evlenecek kızın rızası. Bunlar yerine geldiği zaman icap ve kabul e, bu şartlar dahilinde gerçekleştiği zaman nikah vaki olur. İlla bir imamın kıyması veyahut nikah memurunun kıyması gibi bir şart aranmaz nikahta. Evet. Son iki dakikayı mı? Son iki dakikada neler geçti? E, Nikahta e, nikah memurunun veyahut imamın kıyması şartı aranmaz. Veli'nin izni, kızın rızası, e, iki erkek şahit veyahut bir erkek, iki kadın şahit. Bunlarla nikah gerçekleşir. Mehir konuşulur. E, mehir tayin edilir. Bunlar nikahın gerekleri. Bunlar gerçekleştiği zaman nikah yerini bulmuş olur. Evet. E, Müacel e, peşin olarak ödenmesi yani acil olan demek. Müeccel de tehir edilmiş olan mehir demek. E, mehir burada e, nikahın sıhhat şartı değil. Zar oyunları caiz değil. Bu konuda İmam Acurri'nin Tahrimün-Nert ve Şatranç ve Melahi" isimli bir risalesi var. Orada gerek Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'dan gerek sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerle bunların caiz olmadığını Açık bir şekilde beyan ediyor. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Oyun ve eğlence benden değildir, bende oyun ve eğlenceden değilim buyurmuştur. Buhari'nin edebül müfrette rivayet ettiği bir hadiste. Oyun ve eğlenceden caiz olanlarını kişinin hanımıyla oynaması, yüzmek, ok atmak gibi şeyler olarak zikretmiştir. Bunun dışındakiler batıldır batıl işlerdir. E, boş meşgalelerdir. Müslümanın e, İslam'ının güzelliğindendir ki kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk eder. Bu Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Kişinin kendisine ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslüman'ının güzelliğindendir. söylediğim hadis e, Buhari'nin Edebül Müfred'inde. Edebül de ayrıca bu konuyla ilgili olarak daha başka hadislerde de bulabilirsiniz. Babaları hatırlamıyorum ama e, Edebül Müfred çok karışık veyahut e, çok geniş kapsamlı bir kitap değil, Kolaylıkla bulabilirsiniz. Kişi kendisini babasından başkasına nispet ederse bizden değildir buyruluyor. Evet. Biz de rica edelim O zaman eve müsaade isteyelim inşallah. Çünkü ben e, Soğuk odada bulunuyorum Salonda bulunuyorum Bilgisayar Salonda Peki başka soru yoksa Allah cümlemizden razı olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı geceler.